Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulullah. Yine birçok arkadaş soruyor. Ee, Kur'an-ı Kerim e, ilmiyle ilgili Kur'an'da emsel emthal var. Emsalu'l-Kur'an. Meseller. Bu nedir? Ne, ne için mesel verilmiş Kur'an-ı Kerim'de? Faydaları nedir? Nedir? Evet, mesel çok önemlidir Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü insan oğlunu Allah yaratmış. Hangi dilden anlar? Han giriş noktasını Allahu Teala'dan kimse bile bir eği bilemez. Allahu Teala latifun ve habirdir. Her şeyi öz kendisi yaratmış, kendisi bilir. Onun için insan oğlu yaratmış, insan oğlu örnekten etkilenir. Örnek onu etkiler, canlılık onu etkiler. Her şeyi gözüyle görüp kalbi itmi inan eder. Örneği görmek için güzeldir Onun için Allah subhanehu ve teala Alimler diyorlar ki Allah subhanehu ve teala insanı yarattı Önce bir avantaj verdi Ona fıtratını Kendi istediğine göre yarattı Yani bir insanı boş yere koysan Hiç kimse gelmese fıtratıyla allah Teala'yı bulur Datayını bulmasa ama genelini bulur Ondan sonra yine boş koymadı Yol, göster yol gösterdi Bir tane tut tutsun elinden bu da yetmedi. O elinden tutanı o davat ettiği e, İslam'a onu yaşadı o canlandırdı. İşte al sadece söz değil örneğe de bak. İşte örnek budur. Örnek nedir? Emsel nedir? Örnek. Mesel. Bir mesel vuruyorsun diyor. Yani bir sözdür karşı tarafı faydalı olsun diye örnek gösteriyor. Bunun da faydaları dedik çoktur. Nefiste etki bırakır. Kısa yoldan anlatma yoludur. Örnek kısa yoldan anlatma yoldur. Kur'an-ı Kerim'de örnek üç şüküldür. Birincisi teşabuh örnekler var. Tam matemat işte bu bunun gibidir. İkincisi tekamül, kamil yani o maneni hakkıyla e, kapsamış e, e, aynen veriyor üçüncüsü mursel İrs. anlam tam teşbih değil ama sonuçta mesel gibi çıkıyor. Oları ayetlerden açıklıyor şimdi. Birincisi dedik teşbih aynen benzerlik ayetinde bu da Bakara 17-20. cayette. allah Teala münafıklardan bahsederken diyor Meteluhum. Oların örneği Kemeteli. bu örnege benzer. Hangi örnek ya Rabbi? اَلَّذ۪ي اِسْتَوْقَ دَنَارًا Bir tane ateş yaktı. فَلَمَّا اَذَاءَتْ مَا حَوْلَهُ O ateş yaktığında o ateş atrafını ne yaptı? Aydınlantırdı. Allahu bin بِنُورِهِمْ Allah ne yaptı ondan sonra? O nürü Ataşı aydınlatımı ciderdi. Ataşı söndürdü. Ataş söndü. Ne oldu gittinle? Nerede kaldılar bunlar? Vete raku fi la Onları da kap karanlık gecenin karanlığında gözleri görmüyor bir yerde kaldılar. Sonra bunların hallerini ne yapıyor? bize anlatıyor. Summun bukmun umyun. Sum Eşitmez, sağırdır. Bukum. Konuşamaz. Ümü, çordur. فهم لا يرجعون. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق Yendebular, o şamadan gelen zulumat, gezenin karanlığında bulut, yağmur, e, yuldurum, karışığı allah Teala burada o celen yağmur cübidir o karanlık yağmur nasıl enerji yıldırımın içinden burada allah Teala iki tane örnek verdi bir ateş bir su nedir münafıkların halı bunun gibidir diyor yani anlayın yani münafıkların amelleri habaları tuzakları hepsi boşuna gider Ataş yakarsın, dersin? aydınlanan tır, ondan sonra kalırsın, çor olursun. Yağmur yakar, zulumattan geliyor. Yağmur yağıyor ama karışıyor. Gidiyor hepsi yağmur. Ne, ne tutamazsın. İkinci örnek, ikinci şikil, bu matemat temsildir, teşbihtir. Mesela Allah Teala Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem infak konusunda orta yolu emrediyor. İsra suresi 29'unda. Ne diyor? "Ve la tec'al yedeke maglulatan ila unukek. Ve la tab sutha kulel basti. Ve la tec'al yedeke ila unukek." Elini boynunda tutma bele. Yani cimrilik olma. وَلَا تُبْسِتْهَا كُلَّ الْبَسْتِ Yende yani her olduğunu alin açıp hepme. Nedir? خَيْرُ الْمُورِ اَوْسَتُ اَوْسَتُهَا Orta yol. Ortası ol. Yerine göre ver, yerine göre verme. Orta yol izle. Bu da bir şikil meseldir. Üçüncü şikil mesel asıl da mesel değil ama mesel yerine koyulur. Mesela Hazreti Yusuf'ta ee, Züleyha'nın mesele gibi. Meselen dediler işte Hz. Yusuf dedi git ben çıkmam mahpus sonradan. Kadınlar ellerini niye kestiler? Kadınlar dediler valla haşa biz Yusuf'undan bir şey görmedik. Ha? O zaman Züleyha ne dedi? el has hasal hakkuh. Şimdi hak ortaya çıktı. Bu bir mesele gibidir. Şimdi hak ortaya çıktı. Dataylı meseldir. Bununla da bir not, alimler Kur'an'ın örneklerini e, mekruh görmüşler e, normal hayatta kullanmakta. Mesela ben konuşuyorum ha, bir şeyden ilgili hak ortaya çıktı. El has hasal hak demem mekruhtür. Kur'an'ın ayetlerini normal cümlelerde kullanmak şey değil. Ama istihza babında kullanmak alay etmek babında yani fukra babında kullanmak haramdır Allah korusun evet meselin faydaları nedir Kur'an içeriğinde geçti dedik çok faydaları var nedir birincisi innehu mesel nedir yani biz seni davat ettiğimiz fikir canlı olabilir. Bak önünde canlı. Örnek verir sana. Örnek Resulullah ashab yaşıyorlar bunu. Mesel nedir? Meselin faydalarının hakikati bilindirmek için. Bazen insanın aklından gider. Hemen allah tale Teala bir örnek verir. Aa, doğrudur dersin. Mesel nedir? Kısa bir cümlede kısa bir cümlede etkileyici bir olayı kısa bir cümlede muciz bir şekilde kısa olan anlatırsın. Meselin faydaları terhib. Terhib. Terhibin aksi terhib nedir? Teşvik. Neye teşvik ediyor Allah Teala? Nefisleri teşvik ediyor neye? Güzel şeylere meselden. Di Diğeri terhib. Nefret. Sakındırıyor. Neden nefisleri? Kötü şeylerle. Sonra mesel vurulur insanı methed, övmek için. Bakış Allah bir tane övür aynı meselden den Ondan dolayı mesel, alimler diyorlar en kalpte vuku bulandır, belagatli bir sözdür, etkileyici bir meseledir. Ondan dolayı Allah Teala bunu Mesel meselesinin hepsini Ankabut suresi 43'te özetliyor. Dur tilkel emsalu nazribuha nasi, ve ma yaaquluha illa alimun. Biz bu örnekleri insanlar için getiriyoruz. Ama bunu çimanlar sadece ilmi olanlar anlar. Bu konuyla ilgili âlemlerimiz birkaç tane kitap yazmışlar aynı. Eski zamanlardan Hatta 400 senelerinden Mavurdi'nin bir kitabı var meselelerle ilgili Kur'an'ın meselelerine Önem vermişler Muasırlar da bu konuda Yazıyorlar Ondan dolayı arkadaşlar Mesel çok önemli bir şeydir Örnek vermek çok önemli bir şeydir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meselen oturmuş ashabıyla Aynen birçok mesele kullanmış Bir eline bir ağız alıyor Kumsalda bir çizgi çiziyor Diyor bu çizgiyi görürsünüz. Bu sırat müstakimdir. Kim burada olsa kendisini cennette bulur. Bu benim getirdiğim yoldur. Bütün peygamberlerin yoludur. Tevhid yoludur. Sırat müstakimdir. Bunun yanında çizgiler çiziyor böyle yukarıdan aşağıya. Aynen bir ağıt çiziyoruz böyle yukarıdan aşağıya. Bu çizgiler diyor dalalat yoludur. Her çizginin başında bir şeytan var teşvik ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çok mesel vermiş. Ondan dolayı mesel İnsanları kısa yoldan giriş noktasıdır. Çok güzel bir şeydir. Bunların da ilmi var. Alimler de bunları aynen yazmışlar. Meseleden de ilgili göstermişler. Bir davetçi de meseli çok iyi bilmesi lazım. Zamanında, mekanında, yerinde kullansa etkileyici olur. Salih niyetten olsa direk olur. O zaman kalpten çıkan kalbe izinsiz girer. Velhamdülillah.